1778'de 84 yaşında öldüğünde nesiller boyunca unutulmayacak eserler bırakmış, fikirleri ve bunları ifade ediş yeteneğiyle de ismini kalıcı kılmayı başarmış bir filozoftur Voltaire. Zorbalık ve yobazlıkla yılmadan mücadele etmiş, eleştiri yeteneği, keskin zekası ve yergileriyle devrim çağının hemen öncesinde Avrupa uygarlığının gelişimini etkilemiştir. Bakalım Voltaire o günlerden bugüne bizler için neler söylemiş. Mesele para oldu mu herkes din kardeşi kesilir. İlk kurnaz, ilk enayi ile tanışınca dinler başladı. İç güvenlik sözünden sakının. Bu söz ki zalimlerin ezeli çığlığıdır. Bütün vilayetlerde önem sırasına göre insanların başlıca meşgaleleri mercimeyi fırına vermek, şirretçe dedikodu yapmak ve saçma sapan konuşmaktır. Sizi saçmalıklara inandırmayı başaranlar size gaddarlık yaptırmayı da başarırlar. Bir insanı verdiği cevaplara göre değil, sorduğu sorulara göre yargılayın. Asıl felaket olan şey eşitsizlik değil, birisine bağımlılıktır. Ön yargılar aptalların mantık yerine başvurduğu şeydir. Hakikati arayanları el üstünde tutun ama onu bulanlardan sakının. Bu dünyada başarılı olmak için aptal olmak yetmez. Söyleyeceklerine katılmıyorum ama düşüncelerini söyleme hakkını ölümüne savunurum. Karısını şaşırtmaya niyetlenen koca Genellikle kendisini şaşırtır. İnsan kendisine sorulan her soruyu cevaplayabiliyorsa şüphesiz ki çok cahildir. Can sıkıcı biri olmanın sırrı her şeyi anlatmaktır. Çağının ruhunu benimsememiş olan insan o çağın bütün sefaletinden nasibini alır. Para her şeyi halleder zannetmeyin. Aksi halde para için her şeyi yapar hale gelirsiniz. Bir kadın yalnızca tek bir sır tutabilir. Yaşının sırrını. Köle. Tiran'ın gözünde neyse batıl inançlı insan da dolandırıcının gözünde odur. Bunalıma girip bugün intihar eden kişi bir hafta daha sabretseydi hayatta olmayı dilerdi. Ön yargılar, görgüsüz kalabalıkları yönlendiren şeydir. Bana konuşmam için birkaç dakika verin Fransa kraliçesini bile ayartırım. Yanınızda sevecen ve neşeli insanlar varsa her şey başarılır. Modayı üreten şey zevkler değil hayallerdir. Tartışma uzun sürmüşse bilin ki iki taraf da haksızdır. Kutsal Roma İmparatorluğu ne kutsaldır, ne Roma ile alakası vardır, ne de bir imparatorluktur. İnsanlardan yobaz yaratmanın en şaşmaz yöntemi, emir vermeden önce onları ikna etmektir. Bütün yurttaşlar eşit derecede güçlü olamaz ama hepsi eşit derecede özgür olabilir. Tanrı beni arkadaşlarıma karşı korusun, düşmanlarıma karşı ben kendimi korurum. Siyaset dediğimiz şey kasten yalan söyleme sanatı değildir de nedir? Ahmaklar, meşhur bir yazar ne yazsa beğeniyorlar. İnsan aklının yarattığı batıl inançlardan biri de bekaretin bir erdem olduğu düşüncesidir. Eski çağlar, daha eski çağlara yapılan övgülerle doludur. İktidar sanatı, bütün her şeyin bedelini üçte birin yararına, ülkenin üçte ikisine ödetmek demektir. Bir çığın içindeki hiçbir tanesi kendisini durumdan sorumlu hissetmez. Zenginlerin bir eli yağda bir eli balda oluşu yoksulların sayısının gani gani oluşuna bağlıdır. Sefil insanoğlunun öyle bir doğası vardır ki üzerinde yürümekten aşınmış yolları kullananlar yeni yollar gösterenlere daima taş atarlar. Diktatörler yasaları yok etmeden önce aynı yasaları desteklerler. Eski Romalılar en müthiş mimari şaheserlerden birini, yani amfiteyatroları inşa etmişlerdi. İçlerinde vahşi hayvanlar savaşabilsin diye. Kimin boyunduruğunda olduğunuzu merak ediyorsanız, size kimleri eleştirmeyi yasakladıklarına bakın. Kalın kalın kitaplar asla bir devrime ön ayak olamaz. Asıl korkulması gerekenler ufak cep bildirileridir. Ağzınızdan çıkan her sözün doğru olması şarttır. Ama her doğru şeyin söylenmesi şart değildir. Shakespeare, oyunları yalnızca Kanada ve Londra'dakileri memnun edebilen, biraz hayal gücü olan sarhoş bir yabaniydi. Bütün zorbalar birbirlerine ölümüne savaş ilanede dursun. Zulmettikleri filozof, onlara acıyarak mutlu olmakla yetinir. Ne zaman önemli bir hadise, bir devrim ya da bir facia kilisenin lehine gelirse, bunda Tanrı'nın parmağı olduğunu söylerler hemen. Malum canavar, bağnazlık hala yaşıyor. Bu yüzden kim ki hakikatin peşine düşer, zulme uğrama tehlikesini göze almalıdır. Roma'da basın sansürlenseydi, büyük düşünürleri, Cicero'nun felsefi metinlerini bile okuyamıyorduk şimdi. Düşünceleriyle kendini öne çıkartamayan kişi, nükteli sözleriyle dikkatleri çekmenin peşine düşer. Bana, benim inandığımı inan. Yoksa Tanrı seni lanetler diyen adam şimdilerde diyor ki, benim inandığıma inan, yoksa canını alırım. Tanrı'ya ömrü hayatımda bir kere dua ettim. Kısa bir duaydı. Ey Tanrım, düşmanlarımın gülünç gözükmelerini sağla. Ve duam oldu. Matematikçilerin sonsuzlukla ne kastettiğini anlamanın tek yolu, insanın aptallığının sınırlarını düşünmektir. Yurdunuzda sadece iki din varsa, bu ikisi birbirlerinin boğazlarını kesecektir. Ama 30 din varsa, kardeş kardeş geçineceklerdir. En mantıklı hareket vicdanımıza karşı ters bir şey yapmamaktır. Beraberinizde bu sırla hayatın tadını çıkarabiliriz ve ölümden korkmayız. İnsanın iç güdüleri, ondan kaçan her şeyi kovalamasını, onu kovalayan her şeyden de kaçmasını salık verir. Hayatımızı şanslı ya da şanssız geçirmek tamamen bizim elimizdedir. O halde atalarımızdan cahil halka miras kalmış din adamlığı uydurmasını edelim. Boşanmalar muhtemelen evliliklerle hemen hemen aynı tarihte ortaya çıkmıştır. Fakat bana kalırsa evliliklerin ortaya çıkış tarihi birkaç hafta daha eskidir. İnancınız sizi zekanızın saçma bulduğu bir şeye inandırmaya çalışıyorsa... Hayatınızın idaresinde mantığınızı tamamen devreden çıkarmanız ihtimalinden sakının. Zevk-ü sefanın bir zamanı vardır. ilim irfanın da öyle. Gençliğinizi doya doya yaşayın ve yaşlılığınızda yaptıklarınızın kefaretini ödemeye bakın. Bir insan onun dediklerini anlamayan başka bir insanla konuşuyor ve konuşan bu insan artık kendi dediklerini de anlamaz oluyorsa buna metafizik denir. Güzellik nedir diye sormuşlar kurbağaya ufacık kafasından pörtlemiş iki kocaman yuvarlak gözü, geniş düz bir ağzı ve kahverengi sırtı olan bir dişi diye cevap vermiş kurbağa. Bildiğiniz üzere Engizisyon, papayı ve keşişleri iyice güçlendirmek ve koca bir krallığı iki yüzlülere dönüştürmek için çıkartılmış takdire şayan ve bütünüyle Hristiyanca bir icattır. Öldürmek yasaklanmıştır. O yüzden bütün katiller cezalandırılır. Tabi toplu cinayet işlemişlerse ya da cinayetlerine trampet sesi eşlik etmişse o başka. Aman ha dostum, düşman edinmenin vakti değil şu an. Voltaire ölüm döşeğindeyken şeytandan yüz çevirmesini isteyen rahibe hitaben. İnsan beyni, kişinin neye inanmak isterse ona inanmaya devam etmesi için sebepler bulmasını sağlama gibi harika bir gücü olan karmaşık bir organdır. İnsanlara biat etmektense Tanrı'ya biat etmeyi yeğlediğini söyleyen ve inancı gereğince şayet senin boğazını keserse cennete gideceğinden emin olan bir adama ne söyleyebilirsin ki? İnsan önce basitle başlar, sonra karmaşıkla devam eder ve daha yoğun bir aydınlanmadan geçince en son yine basite döner. İnsan zekasının izlediği yol budur. Bütün o çelişkileri, anlaşmazlıkları şöyle bir düşünün. Bu tuhaf milletin hükümetinin içinde, mahkemelerinde, halka açık gösterilerinde bunlardan bolca bulacaksınız. Akıl almaz kitap sayısına rağmen okur sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ve hakkını vererek okuduğunuzda görgüsüz tabakanın her gün memnuniyetle kandıkları aptalca şeylerin ne çok olduğunu fark ediyorsunuz. Çoğu insanın kaderinde yanlış mantık yürütmek vardır. Diğerlerinin kaderinde ise hiç mantık yürütememek. Kalanlara gelince onların kaderinde de mantık yürütenleri cezalandırmak var. O halde insanlığımızı pekiştirmek için bütün batıl inançları reddedelim. Ama bağnazlığın aleyhinde konuşurken o bağnazlara dönüşmeyelim. Onlar ki doktorlarını falakaya yatırmak isteyen, hezeyan halindeki hasta insanlardır. Hastalıklarına şifa bulalım ama sakın onları kendimizden uzaklaştırmayalım. Kutsal hoşgörü merhemini ruhlarına yavaş yavaş sürelim. Zira bütün merhemi bir kerede sürmeye kalkarsak dehşet içinde karşı çıkacaklardır. Evlilik ödeklerin atılabileceği tek mecradır. Tanrı erkeği ehlileştirsin diye kadını yarattı. Tarih tekerrür etmez, insanoğlu eder. Düşünce özgürlüğü ruhu hayatta tutar. İman inancı içerir, mantık ise içermez. En iyi, iyinin düşmanıdır. İnsanlar tartışır, tabiat yapacağını yapar. Kafiyeli bir söz hiçbir şeyin ispatı değildir. Hakikati sevin, ama hatayı da affedin. Zeki diktatörler asla cezalandırılmazlar. Kulak kalbe çıkan meydandır. Her faniye eşittir, yalnızca maskeleri farklıdır. Tembellik tatlıdır ama sonuçları acıdır. Ön yargı yargısız fikir demektir. Cehaleti öğrenmek için rehbere ihtiyaç yoktur. Yarım düşünüyorsak yarım yaşıyoruzdur. Ne yaparsanız yapın, alçaklıklara acımayın. Doğada bulunmayan bir şey asla gerçek olamaz. Geometrinin içinde mezhep diye bir şey yoktur. Hakikatin peşindeki insanın yurdu olmaz. Korku asla erdem sayılabilecek bir şey değildir. İnsan ne kadar çok bilirse o kadar az konuşur. Bir insan yapmadığı her iyilikten suçludur. Abartı, azametin ayrılmaz yoldaşıdır. Hükümet hatalıyken sizin haklı olmanız tehlikelidir. Gelin itiraf edelim. Dünyada kötülük cirit atıyor. Daima neyin nerede olduğunu bildikleri için kadınlardan nefret ediyorum. İnsanın vereceği en önemli karar neşeli olsam mı, olmasam mı kararıdır. Yazmak, sesin ressamlığını konuşturmasıdır. Mutluluk doğanın bize sattığı bir maldır. Aptalları saygı duydukları zincirlerden kurtarmak güçtür. Ah Kendini zeki sanan insan, o ki aptalın daniskasıdır. Her güzellik yerinde güzeldir, aksi halde güzel değildir. Tarihçiler, ölüleri kızdırmakla uğraşan dedikoduculardır. Sırf kendi keyfim için okurum ve yalnızca zevkime uygun kitaplardan keyif alırım. Hayat bir gemi enkazıdır ama filikalara binmiş giderken şarkı söylemeyi unutmayalım. Fethetmek yetmez, baştan çıkarmasını da öğrenmelisiniz. Elinize kalemi aldığınız an artık savaştasınız demektir. Yaşayanlara saygı, ölülere ise yalnızca hakikati borçluyuz. Kulağımıza bir haber çalındıysa, daima ilk önce o haberin doğrulanmasını beklemeliyiz. Aşkın değil, kendinize duyduğunuz aşkın gözü kördür. Anlaşmazlık, insanoğlunun en büyük hastalığıdır. Hoşgörü ise o hastalığın yegane devasıdır. Tanrı, kalabalık ordu taburlarının değil, en iyi atışı yapanların yanındadır. Adaletsizlik, önünde sonunda bağımsızlığa giden yolu açar. Fikirler bu ufacık gezegende vebalardan ya da depremlerden daha büyük belalara yol açmıştır. Şüpheye düşmek hoş bir durum değildir ama kendinden eminlik tamamen gülünçtür. Gel, varlığın ya bana hayat verecek ya da beni zevkten öldürecek. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız atalarınıza ihtiyacınız kalmaz. İyi yasalar istiyorsanız mevcut yasaları yakın ve yenilerini yapın. İnsan daima şaşırtıcı olmayı amaçlamalıdır. Hatasız olmayı değil. Cesur olun. Her yerde cesaretinizi gösterin. Yalnızca gözü pek olanlar gerçekten yaşar. Binlerce kez canıma kıymak istedim. Ama nedendir bilinmez. Hala hayata aşığım. Aramızda başkalarının deneyimlerinden ders alacak kadar akıllı biri var mı acaba? Fikirler sakal gibidir. Çıkmaları için erkeklerin büyümesi gerekir. Köpekler, maymunlar ve papağanlar bizlere kıyasla çok daha az sefil haldeler. Büyük bir iyilik yapmak için azıcık kötülük yapmak gereklidir. Bir şey dillendirilince çok aptal geliyorsa şarkı olarak söylenebilir. Memnun etmesi zor biri olmanın memnun edici bir yanı vardır. Söyleyecek bir şeyimiz olmayınca hep kötü konuşuruz. Bir şeyden gerçekten keyif almak için o şeyden nasıl vazgeçeceğinizi de bilmeniz gerek. İyi bir taklit, olabilecek en kusursuz orijinalliktir. Suçlu ne kadar saygı değerse, cezası da o kadar büyüktür. Bir insan sırf adaletli ise acımasızdır. Bir insan sırf bilge ise üzgündür. Kamu, vahşi bir hayvandır. Onu ya zincire vurmalı ya da arkaya bakmadan kaçmalı. Dostluk, iki ruhun evliliğidir. Ve bu evlilik boşanmaya meyillidir. Hiçbir görüş ve fikir komşunuzu ateşe vermeye değmez. Kuş olmak, uçmaktan ve milletin kafasına sıçmaktan ibaret değildir. Ayaklarının dibinde yalan söylemek ve kollarında ölmek isterdim. Bütün mantıklı insanlar, tutkuların peşinden gitmeyi şiar edinmelidirler. Tarih nedir ki? Herkesin üzerinde anlaştığı yalandır. Eğer bu... Mümkün olan dünyaların en iyisi ise diğer dünyalar nerede? En güzel hayat dolu dolu geçirilen bir yalnızlıktır. Şayet diğer gezegenlerde yaşam varsa o halde dünyamız evrenin tımaranesidir. Hayattaki en büyük avuntu insanın aklından geçeni söyleyebilmesidir. Kötü kitapların sayısını arttırmaktansa sessiz kalmak en hayırlısıdır. Aralıksız düşüncenin saldırısına hiçbir problem dayanamaz. Ne masum, ne bilge, ne de iyiyiz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kalp mırıldandığında ağız gönülsüzce uyar ona. O iyi bir vatanseverdi, yardımseverdi, sadık bir dosttu. Tabii kendisi şu an ölü. O kadar çok olağanüstü şey gördüm ki artık hiçbir şey gözüme olağanüstü gelmiyor. Kalbin kendine özgü bir mantığı vardır ki mantık anlayamaz bunu. Düşünen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez ve o bir elin parmakları kadar insan da toplumu rahatsız etmemeye uğraşır. Bir amacı, bir rüyayı, bir dileği gerçekleştirmek için her şeyi başarıya göre planlamalısınız. Ne kadar çok okursam o kadar çok öğreniyor ve hiçbir şey bilmediğimden o kadar çok emin oluyorum. İyi bir milliyetçi olmak için kalan bütün insanlığın düşmanı olmanız gerekmesi acıklı bir durumdur. Kullanın. Ama suistimal etmeyin. Ne bir eylemden kaçınarak ne de o eylemi abartarak mutlu olabilirsiniz. Orijinallik denen şey abartıya kaçmadan yapılan taklitten ibarettir. En orijinal yazarlar birbirlerinden ödünç alırlar. Bütün insanlar tek bir burunla ve on parmakla doğar ama kimse Tanrı'nın varlığına dair bir kanıtla doğmaz. İyimserlik, sefil halde olduğumuzu bile bile her şeyin yolunda olduğunda ısrar etme çılgınlığıdır. Her insan yaşadığı çığın özelliklerini taşır. Yalnızca bir avuç kişi zamanın fikirlerinin ötesinde düşünmeyi başarabilir. Biliyoruz ki bütün sanatlar kardeştir ve her sanat birbirine ışık tutar. Sonuç olarak ise evrensel bir ışık çıkar ortaya. Liderler arasında sağduyu, zekaya kıyasla çok daha nadir bulunur ve çok daha makbul bir şeydir. Tarih, merdivenlerden inen ipek terliklerin, ve aynı merdivenleri çıkan takınyaların sesleriyle doludur. Hayatımda bir değil, iki kez yıkıma uğradım. İlkinde bir davayı kaybetmiş, diğerinde ise kazanmıştım. Ayna gereksiz bir ricattır. Kendinizi gerçekten görmenin tek yolu, karşınızdakinin gözlerindeki yansımanızdan geçer. Meşhur hekim Dumoli'nin son sözleri şu olmuştu. Arkamda iki müthiş hekim bırakıyorum. Basit yiyecekler ve temiz su. İnsan oturup düşünmezse kendisini her şeyde usta sanır ama hele bir oturup düşünsün kifayetsiz, muhteris olduğunu fark eder. Azıcık sağır, azıcık kör, azıcık da önemliyim ve üstelik iki üç rezil kusurum da var ama hiçbir şey umudumu kaybetmeme yol açamaz. Tutkularını kontrol altına almak değil, onları yok etmek peşindeki insanlar için her yol mübahtır. Ne kadar da kötümsersin diye yakardı kendit. Çünkü hayatın nasıl bir yer olduğunu biliyorum, dedi Martin. Kişi kıskançsa artık eskiden olduğu kişi değildir. İnsanın düşmanını taklit etmesi ve onun kullandığı silahları kullanması kadar yaygın bir şey yoktur. Kitaplar için geçerli olan insanlar için de geçerlidir. Ufacık bir sayının bile önemi çok büyüktür. Hepimiz mutluluğu arıyoruz ama nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Bir evleri olduğunu belli belirsiz hatırlayan, ve o evi arayan sarhoşlar gibi. Her insan hayatın onun için dağıttığı kartları kabullenmelidir. Ama kartları elimize alır almaz bu oyunu kazanmak için kartlarınızı nasıl oynamanız gerektiğine tek başımıza karar veririz. Günün sonunda her şey su yüzüne çıkar. Hatta günler bittiğinde bile her şey su yüzüne çıkmaya devam eder. Kitaplarda verilen bilgiler ateşe benzer. Ateşi komşudan alır, eve getirip tutuşturur. Sonra diğerlerine de veririz ve böylece o ateş herkesin olur. Eskilerin kendi sanatları varsa bizim de kendi sanatlarımız var. 30 metrelik tek parça dikili taşlar dikemeyiz ama bizim merdivenlerimiz daha hatasız. Kuralsızlık doğamızın bir parçasıdır. İnsanların tas tamam aklı başında davranmalarını beklemek, köpeklere kanat ya da kartallara boynuz takmak kadar çılgıncadır. 12.000 görgü tanığının ağız birliği yapmışçasına söylediği bir şeyi duymuşsanız elinizde yalnızca 12.000 olasılık var demektir. Bu da tek, güçlü bir olasılığa denk olup kesinlikten çok uzaktır. Adaletin yılmaz bekçileri aman fareler kemirmesin diye bir peynirin başında beklemesi söylenen kedi gibidir. Bir kedinin alacağı tek ısırık 20 farenin ısırığından daha çok zarar verir peynire. Mantık, gaspçıyı tahtından edene dek 20 kez küllerinden yeniden doğmaya mecburdur. 80 yılı yaşadım ve şu hayatta hiçbir şey öğrenmedim. Ona boyun eğip kendime sineklerin kaderinde örümcekler tarafından yenmek varsa insanlığın kaderinde de keder yüzünden darmadağın olmak var demek dışında. Hangisi daha tehlikeli? Banazlık mı ateizm mi? Şüphesiz ki banazlık bin kat daha ölümcüldür. Zira ateizm Kana susamış bir öfkeyi tetiklemez. Ama bağnazlık tetikler. Ateizm suça karşıdır. Ama bağnazlık suçlar işlenmesine yol açar. Hayvanların insanoğluna kıyasla şöyle avantajları vardır. Saatin tiktaklarını hiçbir zaman duymazlar. Ölüm mefhumundan habersiz ölürler. Onlara şunu şunu yap diyecek din alimleri yoktur. Son nefeslerini vermek üzereyken istenmeyen tatsız törenlerle keyifleri kaçırılmaz. Cenazeleri bedavaya gelir. Ve hiç kimse vasiyetleri yüzünden onlara dava açmaya kalkmaz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir beni Deniz'in otesinde Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.